Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki ve Sarp Keskiner.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 Web tabanlı bir platform. Açık Radyo, Açık Dergini yanı sıra Bağımsızları bagimsizler.org adresinde bulabilir. Info adresinden iletişime geçebilir. Ve Instagram'da bagimsizler.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Bağımsızlar ekibinden İpek Çankaya. Bu hafta konumuz bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Bodrum Atölye Buluşmaları. Konuklarımız Bodrum Atölye Buluşmaları'nı düzenleyen Art Melek ekibinden Yasemin Aksoy ve Zeynep Can. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Çok e, heyecanlı bir hafta başlıyor e, bu hafta sonundan evet. sonra. Ama bunun hazırlıkları önce başladı. E, hatta geçen sene ilki dediğim gibi yapılmıştı. İsterseniz şeyden başlayalım mı? Nedir bu e, Bodrum Atölye Buluşmaları? Nasıl çıktı? Ee, geçen sene e, Bodrum'da çok fazla sanatçının yaşadığını ve ürettiğini e, fark ettik, biliyorduk yani. E, sonra buradan ne kadar güzel bir proje çıkar diye hayal ettik. Çünkü İstanbul'da veya büyük şehirlerde olan açık stüdyo günlerine katılmıştım. Hı -hı. katılmıştık. Hı -hı. E, dolayısıyla Bodrum'da neden bu olmasın e, diye düşündük ve bunu projelendirdik. Önce kendimiz bir ana projesini e, tasarladıktan sonra da yavaş yavaş sanatçılara ulaşmaya başladık. E, ve e, çok güzel bir kabul gördük. Geçen sene 34 sanatçının atölyesine ziyarete açtık. Çeşitli etkinlikler düzenledik, söyleşiler, workshoplar. Hı hı. E, biz de bu işi yaparken bu işin planlama, tanıtım, koordinasyon, organizasyon işini üstlendik. E, bu ikinci seneye hazırlanmamız aslında yine bir sene diye düşünebiliriz yani hani işin mutfak kısmı belki <gülüyor> sonuçta yaşıyor e, ama bir senedir de çalışmalarımız e, yeni küçük projelerimiz e, Hı -hı. sürdü. Bir de şey galiba değil mi geçen sene bir dört gün gibi yaptık diye hatırlıyorum ben yani biz de atölye olarak katıldığımız için bu sene biraz daha da bütün bir haftaya yayılıyor yanılmıyorsam tam evet, tarihleri olsun. de verelim isterseniz. Evet. 28 Haziran, 3 Temmuz arası Aha. olacak. Geçen yıl e, tam pandeminin en yoğun zamanıydı. E, dışarı çıkmaların yasak olduğu akşamları, kısıtlamaların olduğu dönemde. Ancak o kadar açabildik. Hafta sonu çünkü sokağa çıkma hesabı vardı. Doğru. O, bu sene Allah'tan öyle bir şey olmadığı için bütün hafta olabildi. O yüzden çok şanslıyız. Evet, evet. Siz şimdi... E Bodrum atölye buluşmalarında bence şöyle bir şey yapıyorsunuz. Ee, yani bu kendi fikrim siz de hani kendi görüşünüzü söylerseniz sevinirim. Bence sanatçı atölyeleri biraz böyle özel alanla kamusal alan arasında bir başlangıç noktasında duran yerler. Bir yandan böyle bir mahremiyeti var sanatçıların tamamen kendi bireysel ya da kolektif üretimlerine yönelik. Ama bir yandan da... E yani herhangi bir kurum veya bir üst akıl tarafından sahip olmayan tamamen inisiyatifle kurulmuş mekanlar olduğu için aslında kamuya ulaşmaya da açık yerler. Siz de tam bu e, var olan ama belki de o kadar çok görünmeyen insanları görünür hale getiriyorsunuz bu etkinlikle ve izleyiciyi de içeriye taşıyorsunuz. Ya, e, bunun üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu buluşmalar, karşılaşmalar nasıl oldu? E şöyle, çok haklısın İpek, sanatçılar e, çok enteresan e, ruh halleri içerisinde olabiliyorlar. Kendi içlerine kapanık olabiliyorlar, dışarıyla o kadar çok bağ kurmak isteniyor sanatına biraz kapanık, kap kapılıp gidiyorlar diyeyim aslında. Ve bunu çok tercih ediyorlar mı? Onu işte biz de geçen sene gördük. Hı. İşte bu dört gün dedik dediler ki yok bir gün açalım biz mesela. Bazıları tam şey yapamadı, konunun nasıl ilerleyeceğini tahmin de edemedi. Fakat bu sene o mesela bir gün açmak isteyenler bu sene bütün hafta açmak istediler. Çünkü insanlarla bu şekilde iletişim içinde olmak, sanatı üzerine birebir konuşabiliyor olmak onlara da çok iyi geldi ve pek e, çok sanatçı işimize tekrar sayenizde aşık olduk dediklerini biliyoruz yani. çok e, Onları dışarıya açıyor olmak sadece mekanlarını değil, biraz ruhlarını, biraz iç... Hayatlarını da açıyor olmak oldu. Bu sanatçılara çok iyi geldi. Bir de şey var değil mi? Birbirleriyle iletişim haline geçtiler. Belki birbirini hiç tanımayan insanlar tanıştı sanki. Şimdi bizim bu planlamadığımız ama elde ettiğimiz bir kazanım oldu. Aralarında kolektif, kooperatif bir ruh da oluştu. Ee, çünkü öz, yani özellikle plastik sanatlar üzerine diyelim çok fazla etkileşimleri yok, tek başlarına üretiyorlar ve tek başlarına eserlerini bir yerlerde sunuyorlar. Ee, şu an e, ortak işler konuşabiliyorlar, birbirlerinin sanatsal faaliyetlerini destek olabiliyorlar. Hı -hı. bir dostluk arkadaş oluştu gibi hissediyoruz. Bu bizim Hı -hı. planlamadığımız bir şeydi ve güzel bir şey oldu diye Hı -hı. düşünüyoruz. Yasemin'in söylediğine küçük bir ek yapmak istiyorum. Bir sanatçı arkadaşımız atölye ziyaretlerine ilk başta tereddütlü katılmıştı. Sonrasında tabii hepsinden geri bildirim aldık. Ne yaşadınız, ne deneyimlediniz. Diye. Bir tanesi bize şunu söylemişti. Sayenizde sanatı niçin yaptığımı hatırladım. Ben sadece eseri bir koleksiyoner alsın diye bir yere koysun diye yapmıyorum. Onu halkla buluşturmak istiyorum hı hı. demişti. Ve güzel heyecanlar yaşandı. Hı hı. Ve devamlı aradan... olan bir ilişki oluyor değil mi? Yani bu bir kere oldu bitti gibi değil. Bir kere bu sene ikincisinin olması çok değerli bir şey. Bu bir rutine oturduğunda o zaman... ...şu anda böyle bir tanışıklık ve birbiriyle iletişim halinde olma durumu sanki bir dayanışmaya doğru gidebilir gibi de bir böyle umut veriyor, sinyal veriyor değil mi? Evet kesinlikle, kesinlikle çok doğru. Bir de sizin şeyden bahsedelim, biz bağımsızlar.org'da bir Türkiye sanat haritası çıkartıyoruz... Türkiye'nin her yerindeki iki ya da daha fazla sanatçının kurduğu inisiyatifler, girişimler, atölyeler bu haritada görünür oluyor. Siz aslında bunu Bodrum versiyonunu yapıyorsunuz değil mi? Evet, doğru. Biraz haritayı anlatalım mı? Tabii şöyle, yarım adamının tüm mekanlarında elimizden geldiğince ulaştıracağız bu haritayı. Bu basılı bir harita ama... QR kodla e, okutulabilecek bir QR kodumuz da var içinde. Hı hı. E, bu haritanın ön yüzünde Kürşat Ünsal'ın çok güzel bir e, illüstrasyonu var. Bodrum haritası. Bunun üzerinde küçük pinler koyduk ve numaralandırdık. Her sanatçının nerede aşağı yukarı oturduğuna dair. Hı hı. Mesela o gün Gümüşlük'teki sanatçıları gezecek olan a, sanatseverler oradaki numaralardan oradaki listeyi kendilerine bir e, rota oluşturup İstedikleri sanatçıları o gün gümüşlüğe ayırabilecekler ve gezebilecekler. Haritanın arka yüzünde bütün bu sanatçıların adresleri, iletişim bilgileri, sosyal medya hesaplarını anlatan birer fotoğrafının olduğu, birer eserinin olduğu tanıtıcı bir kutucukları var. Hı -hı. 50 sanatçı için bu kutucuyu hazırladık e, ve bu haritanın içine koyduk. Bu harita bu yüzden sadece Bodrum Atölye Buluşmaları tarihleri içinde değil, aslında tüm sene kullanılabilecek bir başucu kaynağı gibi bir şey. Evet. O ee, iletişim bilgileri de var değil mi çünkü sanatçıların? Tabii tabii ki de. Hı. Yani bu atölye buluşmaları günleri dışında daha buna yetişemeyen sanatseverler daha sonra Eylül ayında arayıp ben sizin atölyeniz gezmek istiyorum, randevu almak istiyorum diyebilirler. Çok hı hı. rahatlıkla yapabilirler. Şöyle de bir şey duyduk. Özellikle yabancı turistler çok buna sahip çıkıyormuş bu haritada. Onlar sanatla hı. ilgili alışveriş etmek istediklerinde bu haritadan da yararlanıyorlarmış. Haritamızda aynı zamanda bu tarihler arasında yapı, yap, yapacağımız etkinlikler de var. Hı, evet, onlardan da bahsedelim. Bahsetmek isterim. Bunlar e, çocuk atölyelerinden e, yetişkin atölyelerine, işte bitki baskı e, e, atölye/workshopından, işte başka neler var bakayım? Söyleşilere, farklı farklı e, etkinlikler olacak. Devrim Erbil Söyleşisi var, mı? Mehmet Kutlu var, Zeynep Homan anlatacak, Tevfik Karagözoğlu seramiklerinden bahsedecek. Bunlar ücretsiz hı hı. E, ve saatleri belli. Buna da gene randevuyla ulaşabilir sanatseverlerimiz. Ayrıca e, sizin bir de Datça ile bu sene bir bağınız oldu. Yani aslında ikinci senesinde... Bodrum Atölye Buluşmaları bir böyle komşuya el salladı, davet etti gibi bir şey oldu. Değil mi? Evet, geçen sene bizim atölye buluşmalarımız bittikten sonra <gülüyor> Datça'dan bir ekip geldi ve dediler ki biz bunu Datça'da yapmak istiyoruz. Dedik böyle yaptık. Ne kadar güzel. Bizim de keşke katkımız olabilse. Sonra dediler ki ya biz burada yapmayalım da bunu sizin atölye buluşmalarında bir grup sanatçı bir sergi gerçekleştirebilir mi? Hı -hı. Tabii ki dedik. <gülüyor> hem sanatçılar hem biz organizasyon ekibi olarak biz zenginleşiriz. Bunun yanında biz Ayvalık'tan da böyle benzer bir e şey aldık. Tek <gülüyor> teklif demeyelim de yani nasıl yaptınız bir öğrenelim Hı -hı. şeklinde. Hı -hı. Aslında hani bir yol haritamız var, çizdiğimiz bir proje planımız var. O proje planını e, paylaşabiliyoruz yani hı hı. E, yapmak isteyen inisiyatiflerle. Hı hı. Ve şey oluyor e, yani böyle bir... Karşı komşu oldu. Bu dağçalı evet. sanatçıları geldi. Osmanlı Tersanesi'nde yapılacak bir sergi bu. 13 sanatçı mı katılıyor? 13 12 sanatçı. 12 sanatçı. 12 sanatçı katılıyor. Adı da karşı komşu. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Bütün bu atölye buluşmaları süresince... Destekleyeceğiz. Bir hafta onların da sergisi Sergilecek. olacak. Evet. Peki biraz Art Melek'ten bahsedelim mi? Art Melek kim? Ne yapar? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl buluştu? Evet başında biraz e, konuşmamızın bahsetmiştim ama burada yaşamayı tercih eden, e, belli, farklı deneyimlerden gelen insanlarız. <gülüyor> e, bir şekilde bir ruh birliğiyle böyle bir projeyi ortaya çıkardık. E, artık ikinci senede kimin güçlü e, yönü olduğunu çok iyi bilir hale geldik birlikte koşarken. Kimin nere de koşması gerektiğini de daha iyi e, Hı -hı. belirledik. O, o şekilde bir eklemlendik. Tamamen si sivil bir inisiyatifiz, gönüllü bir organizasyonuz. E, bu Böyle kalmayı da çok istiyoruz. Çünkü her sanatçıya, her kuruma eşit mesafedeyiz. Hı -hı. Hiç kimseye bir ba bağlılığımız yok. Bu güzel bir özgürlük veriyor bize. Bir de bir kadın ee, kuvvetleri durumu da var. O şahsen <gülüyor> ayrıca da hoşuma gidiyor. Evet, yani kadınlardan oluştuk. Aramıza girmeye çalışan erkekler var aslında. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl böyle melek olabilirim diyenler oldu. Olabilir. Şöyle, <gülüyor> e, şöyle açıkçası biz dört kişiyiz. Hı -hı. E, ama arkamızda bize destek veren 20-30 kişi var yani hmm. herkes çorbaya bir şekilde bir şey koymaya çalışıyor. Lütfen, İnanılmaz güzel ruhlarla karşılaşıyoruz biz. İnanamıyoruz yani gerçekten hmm. bu ruhlarla. Hani meselemizi anlattığımızın birinci dakikasında tabii ben ne yapabilirim diye hmm. bir geri dönüş oluyor. Bu da çok güzel. Artmelek adına başka ne söyleyebilirim Yasemin? Dördümüzde farklı mesleklere sahibiz, o yüzden dediğin çok doğru. Herkesin kendine göre yapabildikleri var, yapamadıkları var. Güçlü taraflarımızı biliyoruz. Aslında birazcık bu sanatçıların bir heykeli e, biçimlendirmesi gibi, biz de artmeliyi zaman içerisinde biçimlendiriyoruz. Hı hı. Yani insanların etkileri art melek olarak yaptığımız işlere her defasında farklılaşabiliyor. Dolayısıyla kalabalıklaşıyoruz, azalıyoruz, küçülüyoruz, büyüyoruz. Böyle bir organik bir yapı diyebilirim. Ama zaten inisiyatifin ruhunda olan şey bu yani. yani üç kişi başlar, on evet. üç kişi olur, sonra tekiz kişi devam eder. Yani bir fix bir galeriden ya da başka bir kurumdan en büyük farkı hani aslında inisiyatif bitmez. İçindekiler tamam bitti artık yapmayacağız derlerse ancak De şey devam ki, O bile aradan yıllar geçtikten sonra öyle birçok sanatçı kolektif var mesela on sene hiç birlikte iş üretmeyip sonra tekrar buluşan. Yani o, o bağlamda aslında e, sizin e, artmenek olarak da bizim bağımsızlar haritasında e, bir bodrum e, ayağında bir şeyiniz e, işaretiniz bir pininiz Harika. E, olmalı diye düşünüyorum onu bence. Çok isteriz. E, mutlu oluruz, bu arada biz Art Melek olarak sadece Bodrum atölye buluşmalarını yapmıyoruz. Hmm. Bodrum'un sanat damarını ortaya çıkaracak, Hı -hı. buradaki bu deniz, güneş ve gece hayatı eğlencesinin dışında bir sanat ve kültür ortamı olduğunu ispat edecek ve Hı -hı. bunu güçlendirecek her türlü etkinlikte varız. Mesela bu kış boyunca Muğla Üniversitesi, Sıtkı Koçma Üniversitesi'nin resim, heykel ve seramik öğrencilerini bu sanatçı atölyelerine götürdük. Hı hı. oradaki öğretmen hocalarımızla birlikte seçilen öğrenciler belli gruplar halinde Devrim Erbi Mehmet Kutlu'nun atölyelerine girip onlarla gene bir eğitim ve alışveriş içinde bulundular bu tip etkinliklerimizi arttırmak istiyoruz hı hı. Yani bu aslında şey amaç olarak ortaya koyduğumuz bir şey gibi anlıyorum değil mi yani ilk baştan beri böyle bir üniversite öğrencilerine Bodrum'da okuyan özellikle faydası olacak evet etkinlikler evet. yapmaya özen evet. gösteriyoruz. Her, her işimizin ucunu oraya bir bağlamak istiyoruz açıkçası. Üniversitedeki çocuklara sanatı biraz daha vereyim, ilerletebileceğimiz bir noktaya getirmek istiyoruz. Bir de Bodrum hep e, o anlamda deniz Yasemin senin de dediğin gibi biraz yanlış anlaşılıyor. Sadece deniz, güneş, tatil. Halbuki burada bir hayat devam ediyor. Yaz, kış ve e, kültürel yaşam var. Şimdi üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesinin bodrumda olması da bence çok manidir. Tek çünkü bodrumda olan fakülte o. Evet. evet. Yani hani... gemi yok, sualtı yok. Hani evet. olabilir aslında. Ne bileyim tarım yok, hani mimari yok ama sanat var. Hı -hı. Üniversite olarak sanat burada var. Ve bir yandan şehir olarak da Bodrum yaşaması çok kolay olmayan bir yer. Küçük İstanbul gibi bir duruma dönüştü. Çok pahalı. Yani öğrencilerin burada barınması, yaşaması, üretmesi sadece öğrenmesi değil o ihtiyaçlarını karşılaması da evet, evet. sıkıntılı. Evet bir yurt yapmak mesela istiyoruz burada. Hmm. Öğrenciler için bir yurt, yurt eksiği var. Hmm. Bununla ilgili sponsorlarla görüşüyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Buradan da duyurmuş olalım. Bu konuda hı hı. belediye de bize destek. Hani bir yerler verebilir ama o inşaat ve bütün o içeriği biz gönüllüyüz yapmak istiyoruz. Destekçilerimizi bekliyoruz. Evet, <gülüyor> evet o zaman şimdi e, pazartesi yani 28'inden itibaren evet. haziran 28'den evet. itibaren önce birinci hedef bu 50 atölyenin ziyarete açılması ve e, gezilmesi. Değil mi? Saat, evet. e, öğleden sonra şimdi en sıcak zamanla da girdik tabii Bodrum'da. Akşam üstleri sanıyorum daha şey olacak. 4 Biz... ve 8 arasını belirledik Hı. bu sene. E, işte, insanlar bir parça tercih kullanacaklar. E, denize bir girelim, biraz sanat mı görelim diye. <gülüyor> Geçen sene ilgi çok güzeldi. E, evet. Sene daha da artmasını istiyoruz. Biz bu konuda e, işte gerek sosyal medya, Instagram, Twitter Facebook, işte web sitemiz e, ile tanıtım yapmaya çalışıyoruz. E, Bodrum'a gelenler açık havada e, çeşitli tanıtım yerleri görebilirler. E, basında biraz yer aldık. Sağ olsun e, oldukça destekçi oldular. Çünkü farklı bir proje gibi gözüküyor açıkçası. Hani Hı -hı. dünyada yapılıyor ama bu topraklar Hı -hı. için, belki Hı -hı. İstanbul için bile çok da fazla yaygın yapılmayan bir çalışmaydı. Evet. E, Şeyleri söyledi işte, mi? Instagram adreslerini nasıl takip edilebilir sosyal medyada? E, atölye buluşmaları e, diye geçiyoruz biz. Hı hı. E, webimiz de atolyebuluşmaları.com. Şu an hala webimiz hazırlanıyor çünkü web şöyle bir şey, e, amaçla yapılıyor. Hem sanatçıları tanıtıyoruz, hem de oradan Google Map üzerinden lokasyonları kolay bulabilecekler. Hı hı. Şu an hala oradaki mutfak işlerimiz devam ediyor. O mutfak evet. iç etmez. 28 Haziran'da Hı. zaten hazır olmuş olması lazım en önemli kısmı. Yani işlevi ne o saatte, o zaman görecek Hı. ya da 27 Haziran'da diyelim. Sana, hani e, sanatsever şunu yapmalı. 50 atölyeyi göreceğim hedefi biraz yüksek bir hedef. <gülüyor> Gerçekçi <Evet>. oldu. <gülüyor> Bodrum'u büyüklüğüm düşünürsek <gülüyor> ölçek olarak. Yani, sanatçı... Ya... Vakit harcamak istiyorsa biraz sohbet etmek istiyorsa biraz alan vermesi lazım hakikaten o zaman ee, vermesi lazım. Nitelikli bir zaman geçirebilmesi için belki işte Bodrum Yarımadası'ndaki belli bir lokasyonu seçmeli ve oraya doğru yönelmeli. Ya da odak bir sanatçısı vardır yani gerçekten orayı görmek istediği merak ettiği oraya doğru bir program yapmalıdır. Dediğim gibi 50 atölyeyi görmek çok gerçekçi bir hedef olan Bir de bazı sanatçılar ben açığım, bütün gün açığım diyenler oldu. Yani dörtte değil bana sabah onda da gelebilir diyen sanatçılarımız var. Bunların hı. saatleri haritada kişiye özel olarak belirlendi. Evet biz genel olarak dörtte sekiz arası diyoruz ama dediğim hı hı. gibi özel durumları olan, özel gün belli günlerde kapatmak zorunda kalan sanatçılar da var. Bu yüzden sanatseverlerden ricamız bu haritadaki saatlere mutlaka baksınlar. Günlere mutlaka baksınlar. Sonra gittiklerinde ağ kapalıydı veya ağ ulaşamadı hmm. olmasın. Zaten Öyle harita yani. böyle başucu kitabı gibi bir şey elden bırakılmayacak. Hani onunla ancak keşfedilebilecek evet, evet, adet mi? çok fazla. Geçen sene 35 sanatçıydı diye hatırlıyorum. Şimdi 50. Evet. Peki seneye hedefiniz var mı? Yani böyle büyüyerek mi gidecek yoksa ne düşünüyorsunuz? Var çok mı bir şey? Çok bir büyüme düşünmüyoruz tabii ki. Yani bir, bir kere bizim yönetebilmemizin de kolay olması lazım açıkçası. Hı -hı. Yani şöyle e, doğru şekilde tanıtım yapıyor olmamız lazım. Nitelikli bir iş yapıyor olmamız lazım. Hani gene, gelecek sene içimize katmak istediğimiz sanatçılar var. Hı -hı. E, muhtemelen onları da katarız. Yani çok daha hızlı bir büyüme yani yüz noktaya gidelim falan. Böyle bir şey. Daha sağlıklı şekil değiştirir zaten bambaşka bir şey ee, ama güzel bir şey daha yapıyorsunuz bence böyle bir e, üstenci bir seçkinci bir şey yok burada. bir ayrım yok yani atölyesini açmak isteyen işte ressamından seramik sanatçısına her tür yaratıcı iş üreten insanı aslında atölye şeye e, etkinliğe dahil ediyorsunuz değil mi yani orada bir yani... seçme kriteri gibi bir şey pek kullanmıyorsunuz. Seçme kriterimizde biraz sağduyu sezgi tavsiyeler ve uzman arkadaşlarımızdan, sanatçı arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Ama biz buraya çok resmi ve formal bir danışma kurulu koyup e, böyle bir şimşekleri üzerine çekmek gibi bir şey yapmıyoruz. Ama bize bizim için önemli kriterlerden bir tanesi sanatla geçirilen bir ömür. Evet. <gülüyor> Çünkü esas yani eserin yanında o kişilerin hikayelerini dinliyor olmak kazanım. Çünkü eserleri gidip bir galeride, bir sergide, bir fuarda görebilme ihtimaliniz var. Evet. Ama gerçekten o atölyeye girdiğinizde yaşama şahit oluyorsunuz. Evet, çok doğru. Çok, yani şeyden zaten bitmiş ürünü görmekten farkı o. Değil mi? Evet. Yaşarken, oluşurken, dönüşürken. Tabii. Hatta evet. mümkün olsa da farklı zamanlarda tekrar tekrar gidilse evet. ve böyle evet. aradaki gelişme ya da farkı da görülse daha da güzel olacak. Yılda iki defa yapma planımız var. Hani bir Hı. sezon bir sezon dışı gibi. Bu talep çünkü bize yerel yönetimden, sanatseverden ve sanatçılardan da geliyor. Hı. Neden olmasın diyoruz yani. Gayet güzel bir şey, çalışma. Biz de zevk alarak yapıyoruz zaten. E, güzel bir şey yapabiliriz. Yani sezon dışı da bir şey o yapabiliriz. O zaman belki mesela Kasım gibi olursa bu sefer e, diğer şehirlerden sadece Bodrum atölye buluşmaları için buraya gelecek insanlar. Tabii tabii tabii. Bu da tabii. güzel bir şey. evet. Şimdi. evet. Peki e, bitiriyor gibiyiz. E, bitirmeden isterseniz bir de açılış, bir ön buluşma gibi bir etkinlik olacak değil mi? Sanatçılar bir araya gelecek. Bir de ondan söz edelim. Şimdi çok güzel sürprizli e, şeyler oluyor. Buna biz e, bir sanatçı dostumuzun tarifi var. Evrenin gizli güçleri diye. <gülüyor> e, Bodrum Ortakent'te bilenler belki bilir çok merkezi bir yerde yepyeni bir e, kültür avlusu oluşuyor. Ve biz e, tesadüfler bizi bir araya getirdi. E, şu an aslında hala oluşumakta bir yer. Fakat biz onun doğum sürecine şahit olmak için ilk buluşmamızı burada yapacağız. Frame adında bir kültür merkezi açılıyor. içinde her tür sanat dalının barınacağı bir yer olacak. Tiyatro, sinema, konserler. Evet. Biz de orayı da işte bu sanatçılarımızla ilk buluşmayı yapacağız. Hı -hı. Onun arkasından da Frame'in yolculuğunu da heyecanla izlemeye devam edeceğiz açıkçası. Hı -hı. Orası şu anda bir inşaat şeklinde. Böyle bildiğiniz etrafta çimento torbaları var ve biz açılış hem etkinliğimizi, partimizi diyeyim hem de bir günlük bir küçük bir sergiyi orada yapacağız ve bu inşaat ortamında sanatçılar çok ilham alacaklarını düşünüyoruz. Yani bazıları gezdi, orayı gördüler ve o, o bütün o beton işte demirler hmm. arasında böyle resimlerin, heykellerin sergilenmesi hmm. çok enteresan bir Dokunmuş. Evet, bitmemişlik hissi tabii her zaman ilham verici olduğu evet. için. Evet, <gülüyor> 28 Haziran günü tüm gün sabah 10, akşam 8 arası sanatseverler de bu sergiyi gezip istedikleri eserleri oradan satın alabilecekler. Evet, Bodrum'da olanları bunu da duyuralım ve e, programımızı toparlayalım, sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Gene <gülüyor> verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bu gerçekten gönüllülük organizasyonu, gönüllü ruhuyla yapılan bir şey. Ee, biz de diğer e, bu programı dinleyen, e, duyan e, ruh kardeşlerimizle e, atölyelerde buluşmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler teşekkür Yasemin, Zeynep katıldığımız için. Çok teşekkür ederiz biz de sana. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.